İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün Bilgi Çağının Hukuku programında konuğumuz Sayın Avukat Vedat Gürer. Geçenlerde de beraber bir program yapmıştık. Ben buradayım Murat Lostar. Hoş geldiniz. Merhabalar. O programa sığdıramadıklarımızı başta Big Data büyük veri olmak üzere bugün konuşma niyetlendik tamam. değil mi? Big Data diye bitiriyorduk zaten. Son anda geldi e Big Data yasara. <gülüyor> Evet. ...konu büyük olduğu için başta başına program yapalım dedik. Yani big data deyince aslında tabii insan biraz şey yapıyor sanki... bir Önce büyük, ne kastediyoruz? Ha, ha, da, nedir e, big data? Big, big data şöyle diyeyim chunk of data diyemek lazım aslında. Herhangi bir bilgiyi çok fazla toplayabiliyorsunuz. Yani bu yüzyılın en büyük şeyi replikasyon çok hızlandı. Bir şeyin fazlalaşmış. ben ne yapıyorum? Bir milyon üyem var. Hepiniz bana adresinizi gönderin diyorum. Bir milyon adet oluyor. Ondan sonra bu bir geometrik olarak giderken bir anda daha da fazlalaşmaya başlıyor. Hatta Spike diye bir kitap vardı bu konuda tam onu anlatan. Crossing the Chime şey, şey diyordu neydi hatırlarım biraz sonra. Yani bu bir süre sonra 60 milyon kişi derken 600 milyon adres oluyor elinizde. Ve 600 milyon resim işte ona göre doğum tarihi bilgisi ona göre oryantasyon bilgisi gibi şeyler bütün bu büyük sistemler, platformlar şu anda en büyük dertleri bunlar. Ya yani ilk data mining bu data hani eee şey, arama veri madenciliği. veri madenciliği programları çok basitti. Şimdi çok daha farklı. Bir Onu hemen biraz, araya girip şey örneği vermek istiyorum. Dinleyicilerimiz de ilginç bulacaktır. Ben duyduğumda çok şaşırmıştım. E, hava yollarında bir ticari hava e, yolu uçağında daha doğrusu <gülüyor> bir uçuş boyunca Yaklaşık 10 terabayt büyüklüğünde veri toplanıyormuş. Wow. Yani biz şeye alışkınız işte uçak uçağın başına bir şey gelir, kara kutu bulunur, <gülüyor> içinden bir takım bilgiler çıkar vesaire. Aslında bir uçağın topladığı ya da toplayabildiği veri standart bir uçuşta atıyorum İstanbul-Ankara evet. arası olan bir uçuşta yaklaşık 10 terabayt. Wow. Her saniye işte uçağın motorunun bilmem ne devrinden işte Kesinlikle. yağ basıncının bilmem ne detayına kadar bütün o bilgiler inanılmaz bir hızla toplanıyor bu büyük miktardaki veriyi sadece bir uçuştan bahsediyoruz hani e, hani irice bir havayolu şirketinin <gülüyor> günde birkaç yüz uçuş yaptığını düşünürsek zaten hani inanılmaz bir bilgi var bu bilgilerin büyük bir çoğunluğu aslında normal şartları altında o uçak indiğinde hiçbir yere gitmeden siliniyor. Evet. Ee, ancak Nerede toplanıyor Murat? Uçağın toplanıyor kendi belki. içinde toplanıyor. Bir, önemli ...ama küçük bir kısmı kara kutuda toplanıyor... ...geri kalanı uçağın içinde çeşitli yerlerde toplanıyor. İnternetle bağlantısı? Ee, şu aşamada yok. Ee, ama şöyle bir şey geliştirilmiş... ...mesela Big Data'yı... ...bu havacılık endüstrisiyle birleştiren bir çözümü dinlerken... ...bunu öğrenmiştim. Hı. Bütün o uçaklar indiğinde... ...bütün o verileri... ...uçak yerdeyken bir taraftan... ...merkezi bir yere çekiyor... ...söz konusu sistem. Hı. Ve bunun üzerinden... ...uçağın bakım ve diğer detaylardan bağımsız olarak bozulabilme ihtimaliyle ilgili... ...son derece önemli sesik bilgiler çıkartan bir Big Data çözümü çıkmış. Çok güzel. Evet. Yani Hı -hı. çünkü normal şartlar altında yağ basıncına işte atıyorum... hani yakıt miktarına şusuna busuna bakıyorsunuz... ...uçakta her şey yolunda gözüküyor. İşte kendi kendini kontrol ediyor cihazlar her şey yolunda. Ama siz 30 bin feet'te giderken belli bir süratte... ...ve oradaki belli bir ısıda eğer bir cihaz farklı tür davranmaya başlıyorsa uçağın içinde... İşte bunu big data ancak bulup çıkartıp anlayabilir hale Çok geliyor. Güzel. Kesinlikle. Bu örneği vermek istedim. Parantezimi Yok, kapatıyorum Edat Endüstri buyurun. çok güzel. Şimdi hemen oradan devam edelim. Avi, yani bu havacılık endüstrisi dünyanın motor endüstrisinden bir tanesidir. Yani bu e, Türkiye'de maalesef Hani Hürkuş e, ve Demirah örneklerini sona erdirilmesi e, bizim bu endüstride yer almamamıza neden oldu ama şöyle bir örnek vereyim. Boeing 787 geçenlerde biliyorsunuz e, 40 kilo kadar tasarruf etmek için e, baterilerinin sistemi değiştirmişti. Yani şeylerinin akülerinin. E, lityum iyon aküye geçtiler. E, bunun approve edilmişti bu aküler. Fakat e, 15 kiloluk bir versiyonu Airbus'larda e, onanmıştı. Onaymış, 40 kiloluk bir versiyonunu kullanıyorlar. E, alev aldı uçak uçuştayken bu aküler. Neyse hiçbir problem olmadan indi. 3-4 aydır yatıyordu uçaklar. Bu nasıl çözülecek diye... Ben o 787'nin ilk çıktığı günden beri inceliyorum yani çok meraklı bir şey. Çünkü bir insanoğlunun bence ulaştığı mükemmel bir harikayı, harika yani her şeyi yeniden dizayn ettiler. Uçan içerisinde eski hiçbir parça yok. Bir uçak sıfırdan nasıl düşünülür ve yapılır? Hangi teknolojiler kullanarak? Velha neyse uzatmayayım. Orada işte çok önemli bir data birikimi var. Şimdi bu data birikimi e, ve her şeyi birden görebilmenizi sağlamaya başladı. O yüzden de şu andan itibaren mesela bir, birkaç sene önce söylemiş olabilirim bunu. E, bütün bizim hava tahmin projeksiyonlarımız e, yarın hava iyi olacak dediğimde %70 doğru çıkıyordum. <gülüyor> Yani, yani sadece bunun üzerindeki çok marjinal bir e, şeyi, dünkü gibi olacak cümlemi değiştiren çok marjinal bir gelişme vardı. Ama son zamanda bu big data analizleri ve birçok sensörden bilgi gelmesi ki uçakların da uçtukları irtifa sensörleri bunlara dahil. Ee, bu e, hava sistemlerinin tahmin edilebilirliğini çok yükseltti. Hava sistemlerini tahmin edebildiğimiz olduktan sonra yani belirlendikçe bu sefer ekosisteme e, müdahale edebilir hale geldik ya yani ekosistemi anlamaya başladık. Neden böyle oluyor? Şuradaki akıntının sonucu ne? Ha, buradan şöyle dönüyormuş gibi. Ve Ciddi bir bilim oldu bu yani bu hani, sadece de big data sayesinde diyeyim. Şimdi diğer bizim tabi buradaki bahsettiğimiz big data biraz herhalde insanların oluşturduğu e, ...big data e, diyelim... ...daha doğrusu insanların isteyerek ve istemeyerek oluşturduğu gibi... ...çünkü ben bir yerden bağlandığım zaman... E, ...çok yatıyorum. ...eskiden program satırları çok az olurdu... Böyle, ...dosyanın başlangıcı, dosyanın sonu... ...hemen bitiverirdi bir dosya satırı... ...şimdi bakıyorum... ...yani işi yapacak olan programın... ...kendisi özü belki çok küçük... Ama sağındaki ve solundaki ekler işte o sıradaki çipin e, değeri e, bilmem ne elektrik değerinin yüksekliği yok efendim hangi IP yolundan gittiğini saklanması nereden geldiğinin bilginin bilgisayardaki hangi sistemi çalıştırdığının da hadi bildirelim denmesi gibi bir sürü cookie benzeri bilgiyi de ara yere atmaya başladı. Her. Şimdi bunlar o big data'nın bence alt unsurları. Şimdi ortaya tabii bu masif bir şekilde atıldığında. Görmediğimiz kısmı. Tabii ama. ...o kadar büyüyor ki bu şimdi... ...artık şuna bakamıyorsunuz... ...siz artık bir Everest görüyorsunuz... E ...biz hala ama iki bir granit parçasının... ...formülünü konuşuyor oluyoruz... ...şimdi o Everest'in de bir formu var ama... ...şimdi orası belki biraz değişik... ...peki... ...buradan hani yine karşımda iki... E, ...hukukçu yakalamışken sormak istiyorum... ...bizim... E, ...bugünkü hayatımızda var olan... ...ya da olması gereken... E, ...hukuksal çözümler... E, ...tanımlar, kanunlar, düzenlemeler... Big Data için farklılaşmalı mı? Çok güzel bir soru. Ee, şöyle bir... bir Tabii analojiyi yaratmak yani bir Bizim hukukta hep bir benzer bir şey yaratmanız lazım. Ben de onu duymak ha. istiyorum. Şimdi bir küçük bir şey suçsa... ...bu büyüdüğünde ya da on bin kere yapıldığında da suç olur. Ya da küçükken suç değilse... Evet. 10 bin kere yapılında suç haline gelir mi bir şey? E olur. Mesela işte e, de, de, denial of service atakları diyelim ki. Yani. E, değil mi? hani O zaman bir suç haline geliyor. E, çünkü herkes aynı zamanda bir web sitesine başvurmuş oluyor. E, bu tek başına Site masum. çökertme dediğimiz. Evet, site evet. çökertme. Ben tek başıma bir siteyi ziyaret ettiğimde... Vedat Bey'in de söylediği gibi, bu bir suç değil. Ama aynı anda... 5000 ee, samimi arkadaşıma aynı anda aynı siteye ulaşma konusunda ikna edip hep beraber ulaşırsak söz konusu sitenin kapasitesini katbek kat açtığımız için o site ne bize ne gerçek müşterilerine hizmet veremez hale geliyor. Aslında belki bilgi çalınmıyor olsa bile söylediğiniz gibi bir taraftan da o site çöküyor çünkü hizmet artık sağlayamıyor. Yani kayıya 100 kişinin birden binip küçük bir kayıya batırması gibi Evet taksim... zaten 20. kişiden sonra konu halloluyor da siz hala oraya 80 <gülüyor> kişi daha yolluyorsunuz Ya da Taksim diye. meydanına çıkmaya çalışmak gibi Oo, evet. yani... Bir kişi çıkınca bir şey olmuyor tabii de değil mi? Yani. Ama işte hepimiz hadi şu gün gezelim dediğinizde bir ciddi problem oluyor <gülüyor> Peki. Evet. O zaman Big Data'nın ayrı bir hukuku olması lazıma mı geldik burada? Ee, öyle gözüküyor ama tabii ki bu idari hele hele milletler arası özel hukukun da idari yapısı gibi bir üst e, noktada kaldığı için nasıl olur konuşmamız çok zor. Yani orada olsa olsa bir spekülasyon yapabiliriz ama şöyle bir gerçek var Big Data hep büyüyor. Ee, ve bu hep büyüdükçe e, bunun içerisinde bir sürü insan belki araştırmalar yapacaklar. Belki bunların mininginden başka şeyler çıkacak. Mesele şu ki bunların acaba içine bakabilecek miyiz? Yani bir e, data birikmiş olabilir. Orada benim sizin herkesin resmi olabilir örneğin. E, ben bu resimlere teker teker baksam Avni Hanım'ın izni yok o resmi göremezsiniz derken... ...belki bambaşka bir program başka bir şekilde bunu kullanarak başka sonuçlar elde eder. O zaman o e, sizin kişisel hakkınızın ihlali olmayabilir. Yani... Çünkü şeyde bir mektubun tamamını okumaksızın sadece belirli kelimeleri o mektubun içinde aramak son dönemde suç sayılmıyor artık yani. Ama bunun insanları çok rahatsız eden Amerika'da bile bir şey haline gelmiş hatta bir sorgu resmi sorgu haline gelmiş bir hali var. İnsanlar... ...web üzerinden diyelim... ...Google e-mail'lerini okuyorlar... Ee, ...söz konusu elektronik postanın içerisinde... E, ...diyelim yelkenle... ...ilgili bir, e, bir Hı -hı. şey... ...konuşulmuş iki kişi arasında... ...sağ taraftaki reklamlarda bir anda yelkenle... Belki. ...ilgili reklamlar görüyorsunuz... ...şimdi burada Google bu... E, ...haberleşmenin arasına girip... ...haberleşmenin gizini ihlal etmiş midir... Yani gibi bir soru sorgu çıkmıştı ortaya. Çok, çok Google çok, hayır ben bunu yapmıyorum. Sadece o kelimelere bakıp o kelimelerden benzer bir şey koyuyorum. Ben içeriğini görmüyorum demiş idi. Ee, şimdi bir taraftan bu Big Data değilse de bir taraftan da Big Data benzer sonuçları doğuracak yapılar ortaya koyuyor ister istemez. Laf aramızda bu Murat bu konuyu her programda gündeme getiriyor. E çünkü Sağol benim lan, de şey yaptığım yani hani dikkatimi <gülüyor> evet, çeken evet, hani. Evet. hani ee, hukukçu olmadığım için de biraz hukukçulardan galiba bana daha somut bir şeyler söylesinler diye ümit ettiğim Burada bir şey. somut bir şey olmaz ama <gülüyor> Burada şimdi şeyimiz çok zor Yani nasıl koruyacağız ya, ya bunun sonu yok ee, buradaki tek çözüm neydi hatırlarsınız ee, sonradan kapanan bir site vardı Pretty Good Privacy diye hmm. PGP evet. ondan sonra ne nasıl olduysa bu yok sen yok tehlikeli teknolojileri satıyorsun falan dendi yok edildi bu yerine ise bir e, evet yani <gülüyor> şimdi bu bu gibi düşündüğümüzde ikimizin arasındaki haberleşmede biz her türlü gizlemeyi yapma hakkımız olması lazım. Yani ben burada anonimiz hani davranabilmenin herkesin hakkı olduğunu ve hani, bence geleceğin setup'ı buraya doğru gidiyor. Tamam. Big Data'yı e, e, baltalayabilmek açısından herkesin anonim davranması o zaman biriken bilgin de bir anlamı olmaz çünkü herkes şifreli göndermiştir. Bu dolayısıyla bir şifreli konuşma ihtiyacını çıkartıyor insanların. E bunu da devlet temin etmeli noktasına bir gün geleceğiz ama şu anda devlet ya şifre yasaktır demeye daha yakın. Ama ileride olacak bu yani hmm. özgürlük. Şimdi yalnız şu da var yani big data iyidir, big data kötüdür diye. E, kural koyup e, ya da bu nitelemelerle olaya bakmak da yanlış. Mesela iş dünyası e, inanılmaz yararlanıyor big data'dan. Bakın tehlikeler var. Başta havacılık sizin. Tamam. Havacılık İyisi sektörü. var, kötüsü var. Sigorta sektörünü ele alın. Yani şimdi sigorta sektörünün aktüerya hesaplarını yaparken herkesin sağlık bilgisini sahip olduğunu düşünürseniz siz o zaman e, 27 yıl sonra şu hastalığa yakalanma ihtimaliniz artıyor diye primleriniz değişebilecek. Şimdi bu kesinlikle kapalı olması gereken bir bilgi. Yani bu Elbette, e, elbette. işte o, onun gibi hani şeylere baktığınızda iyi niyetli gibi gözüken yolda çok tehlikeler var. Ben özür dileyerek e, keyifli sohbete bir müzik Arama arası veriyoruz. vermek istiyorum. Tamam. Kimden dinliyorduk? Seçmiştik öncesinde güzeldi. Vedat Bey. tercihlerine. Mord Schumann e, Brooklyn by Bru Brooklyn by Sur de malade, la mer noire en petit Tout le long de Brighton Beach Brooklyn by the sea Brooklyn by the sea les vieillards assis se racontent les histoires Continues tete Brooklyn in si, driver Brighton Beach Brooklyn by the sea Ce Brighton Beach a si taxi Do drive up Brighton Beach, Brooklyn by the sea. Sea si to V.I.C. sit does a taxi. Do drive Brighton Beach, Brooklyn by the sea. Çok keyifli ama kesmek zorunda kaldık. Uzun bir parçaymış. Evet. Evet. 94.9 Açık Radyo Bilgi çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuğumuz avukat Vedat Gürer. Programın ilk yarısında Big Data konuştuk. Evet. Olumlu, olumsuz yanlarını. Ama galiba Big Data'dan kim nasıl faydalanırsa faydalansın. Bireyin kişisel alanı Kesinlikle. aleyhine çalıştığı bir gerçek. Yani çok ciddi... Diye bir genelleme yapabiliyor muyuz? Ben, ben kesinlikle yapıyorum. Yani bu e, hatırlarsanız kan için bir ara bir database oluşturuldu. Evet, evet. E, ondan evet. sonra bunları parayla buna... satın alabilmek Hı -hı. E, durumunda kaldık. Yani bu tür şeylerin iyi niyetle başlayıp kötü niyetten bitmesi çok olası olduğu için... ...ben bu tür yaklaşımlarda her zaman bireyin biraz daha kendi haklarını koruması gerektiğine inanıyorum. Ve her zaman anonim kalma hakkımın e, çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani. Ben e, işin hani... Bu, ...bu masanın etrafındaki teknik bir sıfatla söyleyeyim... ...Big Data beğensek de beğenmesek de... ...bir gerçek. Evet. Ve bu önünde durulabilir bir şey değil. Çünkü benim bulunduğum yerden... ...ben Big Data'yı şöyle görüyorum. E, veri eskiden de vardı... ...çoktu. Ama iki tane önemli problemimiz vardı. Birincisi bu verileri ortak bir yerde toplayamıyorduk. Böyle bir teknolojimiz yoktu. İkincisi... ...yeterince hızlı ve anlamlı bir sonuç elde edecek bir şekilde ve hızda işleyip ortaya bir bilgi çıkartamıyorduk. Artık bu hayatımızın içinde. Çünkü hem veri depolama işi yapan e, cihazlar son derece ucuzladı. Artı bulut dediğimiz teknolojiler bu işi bizim dışımızda yapabilir hale getirdi. Bilgisayarların da Moore kanunu çerçevesinde bu kadar hızla büyüyor olması... İstediğimiz her şeyi yapabilir hale getirdi. Big Data'da aynı veriden milyar tane olması ya da çok adette olması Vedat Bey'in başta da verdiği örnek geçerliyken Big Data'da ki önemli konulardan bir tanesi bir de birbiriyle direkt ilişkili olmayan ama en direkt olabilecek şeylerin bir araya getirilmesi. Bir örnek verelim. Ben e, İstanbul'daki tüm kamera görüntülerini bir araya getiriyorum. Evet. Onun üzerinden Arabaların plakalarını e, yani hı hı. görüntüden e, veriye çeviriyorum ve arabaların nereden nereye gittiğini görüp buna göre çok daha iyi bir şehir ve ulaşım planlaması yapabilir hale geliyorum. Çok Çünkü doğru. birey olarak her bir arabanın nereye gittiğinden e, ben aslında sonuç olarak İstanbul'da nereden nereye yüzde kaçlık bir arabanın gittiği arabaların nereden nereye dolaştığını taksiler de dahil olmak üzere aslında görebiliyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman mesela İstanbul ulaşımına yönelik çözüm yaratmak isteyenler için big data ve bunu işleyebilmek son derece önemli. O, o zaman, zaman yapıyormuş onu. Çeşitli firmalar teknolojiler Anonim mi olsun buna, buna ulaşabilelim mi? Şimdi e, bunun istatistiki sonucuna ulaşmak bence çok hoş olur. Hem de İstanbul'da trafik işiyle uğraşan herkesin eline bu bir şekilde veriliyor olmalı. Ama onu yaparken... 34 uydurmak istemiyorum. Birinin plakasına rast gelmesin. X, Y, Z... 99 milyon 863 <gülüyor> numaralı plakayı takip edebilir hale geliyorsak... ...o zaman ben Kesinlikle. bir bireyin... Ya da bir ailenin ya da bir şirketin ne yaptığını gözlemlemeye başlıyorum. Ki bu da işte aslında bir datanın tehlikeli amaçlarla kullanabilme sonucunu veriyor. Çünkü... O da dava konusu olmuştu Google Street uygulamasından. Tabii. Evet. Google aleyhine. aleyhine. Şi, şimdi hemen hakkıma siz anlatırken geldi. Çok enteresan bir şey. Bu kadar bilgiyi topladıktan sonra kullanmak anonim mi olsun derken. E, anonim olsa hangi kurum yapacak? E, devlet istatistik için yani var bizim bu işleri evet. yapan. Ve onun kanunu çok özeldir. <gülüyor> Kendisinden başkası bu tür dataları toplayıp da dağıtamaz yani suçtur. hani. Onun için bir bakın bir yıl hapis yani. Evet ama o zaman hani neredeyse tüm şirketleri patronları hapisi yani. Çok ilginç değil mi şimdi? Demek ki devlet big data'ya esasen müdahale edebilecek olan kanunu çoktan var ama henüz daha girmemiş. Onun big data'ya karşılık geldiğini farkında olmayabilir. Neyse biz o analizi onlara tamamlattırmayalım. Bu arada şey tabii aklıma geldi. Bizim jenerasyon değil artık eskidiğimiz için. Isaac Azimov vardı. Bunun da Foundation, üçlü bir ...siriyoloji kitabı Tabii. vardı hatırlarsınız... ...orada Harry Seldon diye bir adam vardı... ...bu birinci vakfı kurarken... E, ...tarihi öngörmek istiyordu... ...neler olacağını ve böyle yüz yıllık falan... ...tarih yazıyordu... E, ...psikotarihti hatta adı da... ...şimdi bu Big Data biraz sanki ileride... E, ...psikotarihe... E, ...bir e, şey temel hazırlayacak gibi geliyor o Tabii. zaman... Ee, süremiz az kaldı ama hemen buradan hareketle de bir Recorded Future isimli bir şirketten haberdar etmek istiyorum. İşte bunun farkında <gülüyor> mısınız bilmiyorum böyle bir şey. Yok gördüğünüz. ben senden duyuyorum şimdi. Ne, ee, ne yapıyor? Recorded Future'ın e, yaptığı şey aslında bir kere öncelikle ortakları resmi olmamakla beraber... ...internetteki dedikodulara göre ortakları Google ve CIA. Çok güzel. Vay. Ee, özetle... E, aslında internette olup biten şeyden geleceğin gürülebildiği, geleceğin ne olduğunu başlangıçta gözlemlemek, arkasından da şekillendirmek gibi bir vizyonu olduğu hmm. gibi bir varsayım konuşuluyor Tam üzerinde. Tam ikinci vakıf. Evet, yani orada... <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Azim Hanım'ın yani e, recorded future ya olur bunlar yani ben e, çünkü projeksiyon yeteneğiniz yükseldikçe fakat hep şunu unutmamak lazım bu biraz gemi sürmeye benziyor dümen suyuna bakarak gemiyi hani pek e, süremezsiniz tabii. dolayısıyla gelecek her zaman belirsizliğini e, koruyacaktır ama bu kadar tabi pattern e, tahminleri geliştikçe bunun üzerindeki softwareler size birçok senaryoların üzerinde düşünme imkanı veriyor bence o da karar alıcıların elindeki senaryo miktarını arttırmış olduğu için çok akıllıca tahminler yapmalarını kaynakları çok optimal kullanabilmek İmkanlarının çok ötesine gitmelerini sağlıyor. Tabii kötü niyetle de kullanılabiliyor. Evet. <gülüyor> Ve sevgili dostumuz Murat Loster, Big Data'ya özel bir hukuk olsun, ona ait bir hukuk olsun mu diyor? Yani hani Birinci bunu soruyordum, sanki... bunu soruyordum hani ha. olmalı mı diye ama sanıyorum konuşulanlar sizden duyduklarım zor, cevabın... Zor. Ee, Zor oldu ama evet olması gerektiğini algıladım eğer siz yani söylediğiniz doğru yorumladıysam. Şöyle bir vizyonla hani belki dinleyicilerimiz de biraz üstüne düşünürler. Ee, bu tür şeyler arttıkça bilgiler, birikimler, datalar, kasalar, bilgi kasaları her şey katlanarak çoğaldıkça ki son yani 20 yılın hikayesi. Bir şey ortaya çıkmaya başladı. Çoğumuz farkındayız. Dünyada merger, yani MNA'ylar, birleşmeler, füzyonlar Şirket çoğaldı. evlilikleri. Şirket evlilikleri çoğaldı. Bu evlilikler inanılmaz çoğalmasının tek sebebi var. Aslında herkes yerel hukuklardan kaçıyor. Uluslararası ve düzenlenmemiş hukuk sahalarında kalıyor. Yani ben burada sizin şirketinizi satın alıyorum, öbür tarafta ise bir şirket satıyorum ama ortak zihniyetimiz farklı bir şekilde rekabeti yok etmek. Biz onu uluslararası e, kalarken yapıyoruz. Siz de burada sanki rekabet varmış gibi yerel otoritelerinizden bunları düzenlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu düzenlenmemiş ortam e, internetin çok e, işine geliyor. Yani big data... E, bence o yüzden hep var olacak dediğin çok doğru e, Murat. Ama e, bu konuda yani bir süpranasyonel e, otoritede oluşmayacağı için milletler üstü e, bu böyle gidecektir diye düşünüyorum. Evet son saniyelerimize geldik. İsterseniz yeni bir konuya girmeden ufak evet, teşekkür belki. edip kapatalım. <gülüyor> Sevgili Vedat Gürer çok iyi oldu. Ee, Valla gerçekten tekrar sizi görmek çok bekleriz. güzel. bekleriz. Çok haman. teşekkürler Vedat Bey. Ben teşekkür ederim hepinize keyifli ve güzel bir hafta diliyoruz hoşçakalın hoşça kalın